Önemi ve zijn bid'atin meest Ve van dalaletin gelovigen. Wij zijn de meest gelovige van de gelovigen. Wij zijn de meest de günlük olarak yaptığımız ibadetlerin en carisi, en belirgini olması hasebiyle öneminden ötürü inşallah biraz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 Rewaet ettiği bir hadiste diyor ki Kale a.s. Men ahdafa fi Amrina haza Ma leysa minhu fe Kim bizim bu dinimizde olmayan Bir şeyi ihdaf ederse Bu ondan reddolunur Başka bir lafızda Men amila amelen fe leysa bihi emrine kim bir amel işlerse ve bu amelde de bizim emrimiz yoksa yani Kur'an ve Sünnete delili yoksa, fahuaret bu ondan red dolunur dolayısıyla bu bidat olur. Öncelikle konumuz namaz dedik. Namaz öğle ikindi akşam yatsı ve sabah olmak üzere beş vakittir. En bin Malik radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Namazlar Resulullah de richting van de richting van de richting van de richting van de olarak van Namaz ilkin van olarak richting van de richting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 Talhabin bin Meyd Ubeydullah radıyallahu ten gelen rivayete göre bedevi bir Arap Resulullah aleyhissalatu vesselam'a geldi. Saçı başı birbirine karışıktı. "Ey Allah'ın Resulü" dedi, "İs-sat Bana Allah'ın farz kıldığı namazı bildir." Resulullah was salam "Farz olan namazlar beş vakittir. Senin nafile olarak bir şeyler kılman müstesna." buyurdu. Bu hadis Buhari'nin sahihinde ve Ebu Davud'un sünneninde kayıtlıdır. Dolayısıyla yine Cibril hadisi olarak bildiğimiz meşhur hadiste biliyorsunuz Cibril aleyhisselam gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dizlerini dizlerine dayayarak simsiyah saçlı bembeyaz elbiseli olduğu bir anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme en je Imanusurur, Achbirni Anil Iman, Aisat was Salamona Imanun Rukunner in Haberver Dictan Sondra, Uzaman, Durki, Asant, ah Yada Sadakti, yani and Sando Russo in Durva, Arkasandan, Achbirni Anil, Islam, Uzaman Bana, Islam dan Haberver de Dinde, Allah was set was Salam, Shahadatan illallah, La Illa illa, Mohammed Rasoolla, Waikamat is Salah, Waita is Zaka, Wahadjul Beit, Wassam Ramadan Dierik, Kendesene. Yine içinde namazın geçtiği bu beş ruknu haber vermiştir. Dolayısıyla namaz dinen önemlidir. Hatta Abdullah ibn Umar radıyallahu anh vassalayset ve sallamın şöyle buyurduğunu haber veriyor. İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselat Vesselam'in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 Ve en belangrijk is Hüzeyfe İbni Yeman. Van bir hadis van. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Zoële buyururken dinledim diyor. Islam, Bir elbisenin değişik renkleri Silinip gittiği gibi silinecektir. O kadar ki, Oruc, namaz, Hac ve sadakanın ne olduğu bilinmeyecektir. Yüce Allah'ın Kitabı üzerine bir gecede Yürünlecek ve yeryüzünde Ondan bir ayet dahi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 öyle deme, la ilahe illallah demesi onları ebedi olarak cehennemde kalmaktan kurtaracaktır şeklinde ifade etti. Gerçekten bu konuyla ilgili çok söz söyleyebiliriz. Birçok delil getirebiliriz. Mesela çağdaş ulemadan kabul ettiğimiz Üstad Binbaz Rahimahullah şöyle bir fetva yayınladı biliyorsunuz. Mesela diyor ki bir adam diyor saatini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 diyoruz. Ancak şu konuda e, tekfir konusunda birini tekfir ederken altı veya yedi tane hususun olduğunu hatırlatarak, yani hücceti ikame etmeden e, birilerini tekfir etme yolunu uygun bulmuyoruz. Günümüzde insanların çoğunun niçin namaz kılmıyorsun sorusuna,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 Bir de bunun hilafına olan batılı yollar var. Allah Subhanahu wa Taala tercih noktasında insana şunu diyor: Seni biz zorlamıyoruz. Sen dilediğini seç. Ya haktan yanasındır veya hud batıldan yanasındır. Ya hakkın yolcususun veya hud batılın yolcususun. Dolayısıyla ben Müslümanım. Ben sıratı müstakimin yolcusuyum. Ben rab olarak Allah'tan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 Lâ ikrāha fiddîn قد تبين الرش من الغي dinle zorlama yok kime yok yani Hristiyan bir kimseye illa de Müslüman olacaksın. Yahudi birine illa desen Müslüman olacaksın. Ve Yahut kendisini Müslüman olarak tanımlanmayan eee bir kimseye illa de Müslüman olacaksın dayatması gerçekten haramdır. O tercihini batıldan yana yapmış. Dolayısıyla dinen onun hukuku da bellidir. Ancak ben Müslümanım diyorsa o halde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 ömür verirse ve bir daha bu odada görüşmek nazip, nasip olursa namazın rükunlerini, vaciplerini sünnetlerini konuşuruz. Ancak biraz daha benim ilgilendiğim konu e, hassasiyetinden ötürü yani e, namazın nasıl kılınacağıyla ilgilidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namazın, namazı nasıl kılardı? İnşallah Buna da değineceğiz. Buna da değineceğiz. Ancak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam salu kema ra'aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördü iseniz öyle namaz kılınız buyurmuştur. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam namazı Cebrail'den öğrendi. Biz de her konuda bizde bize örnek olan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'den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 namazdan çalanlardan değildir. Acaba günümüzde kaç kişi namazını tadili erkana uygun kılmaktadır? Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu konuyla ilgili bir çok hadis kendisinden rivayet edilmiştir. Ebu Abdullah el-Eş'ari radıyallahu şöyle diyor.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 Abu Huraira, die Allah rewaait het diur. Abu Huraira, die Allah aan haar, radie Allah, en kala. Dachala nabie uila al mesjidi, wa dachala rasulun fasalle fasalle maalal nabie sallallahu alayhi wassalam. Duurke Abu Huraira, die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 en lam tusalli. niet zeggen dat ik het niet wil. Deze keer is het begin van de reële bu adam, reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële reële Fesalleme alan nebii sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale ferci'a. Fasalli fe inneke lem tusalli. Bu adam tekrar namazı kıldı. Döndü Aleyhisselatü Vesselam'a selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam bu adama dedi ki Dön namazını kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın. Ve uch defa bu hal devam etti. Siz olsanız merak etmez misiniz? Yani ben namaz kılıyorum.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 ben bundan başka namaz kılmayı bilmiyorum bana öğret sorusunu aleyhissalatü vesselam'a yöneltecekti. Allah ona rahmet etsin. O bu soruyu sordu. O bu soruyu ümmet adına sordu. Hatta tarihe bu kişi namazını doğru kılmayan kimse olarak tarihteki yerini buldu. Elbani rahimahullah, elbani rahimahullah bu adamdan esinlenerek işte bu hadisin etrafında döndü ve sıfat salatın nebi isimli bir eser yazdı yani Resulullah aleyhisselatü vesselam'in namaz kılma şekli dolayısıyla işte bu soruya Resulullah aleyhisselatü vesselam'in her birimizin pür dikkat dinlemesi gereken bu, e, bir cevap verdi neden? çünkü her birimiz kıldığımız namazın uygun olmasını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 وإذا قمت إلى ila getir ey Allahu akbardi de iftitah tekbirini al sonra kuran sonra da Kur'an'dan sana gel kolay gelenini oku aleyhi vesselam yani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 Ali Sayet o kişiye Kur'an'dan kolay gelenini tane tane okumasını emretti. Sunmerka, sonra da ruku et dedi. Sonra da ruku et. Hatta tetime n raqia öleki ruku da itminan buluncaya kadar bekle. Yani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 Rukuda bütün vücudun itminen buluncaya kadar bekle diye emretti Aleyhisselatü Vesselam. Thummerfaa. Ondan sonra kalk dedi. Belini bir ok gibi doğrul dedi Aleyhisselatü Vesselam. Hatta tetme inne Yani rukudan kalktıktan sonra doğrul. O belin e, omurilik diyorlar. İşte o omuriliklerin hepsi yerine oturması gerekir. ...hepsi yerine oturencaya kadar... ...Aaay Saitu Vesselam yine bu kişiye dedi ki... ...Hatta tetme kaime... ...Thum mescut, ...Sonra secde et... ...Hatta inna inne secide... ...Secdede... ...Bütün vücudun itminan... ...Buluncaya kadar bekle dedi. Rukuda, kıyamda ve secdede. Ve... ...Aaay Saitu Vesselam... Ee, ...Peki nasıl secde yapardı? Nasir ruku yapardı. Nasıl kıyam ederdi? Kısacası Aissetu vesselam nasıl namaz kılardı? İnşallah bunu dersin 2. bölümünde bu konuları işleyeceğiz. Ancak hadise dikkat zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kişiye "summar ka, demedi. Yani Aissetu vesselam ona ruku et, secde etti, ruku et, etti, kıyam etti, Sora, et kalk demedi.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 Fercih fasalli fe inneke lam tusalli. Dön namazını tekrar kıl çünkü sen namaz kılmış olmadın. Ben inanıyorum çok az kişi Hz. Aişe'ye ve selam onun namazına rıza gösterirdi. Hatta bırakınız onu. İmamlarımız hızlı namaz kılıyor. İmamlarımıza emli bil maruf'ta bulunamıyoruz. O kişileri sünnet ölçülerine getiremiyoruz. Cemaat bu konuda eee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 ek kana salla Şafii ve Ebu Hanife ya imam Malik ya da bi başkası ya da salla kima Ömer salı kima salla Ömer ya da Ebu Bekir radıyallahu ki onlar da Eisset ve selam'dan öğrendikleri gibi kılıyorlar elhamdülillah ancak ölçü Ali set Allah Resulü aleyhissat ve selam'ın ashabı bu konuda hassas davranırdı öyle ki Zeyd bin Vehb şöyle dedi rivayet ediliyor diyor ki Hüzeyfe radıyallahu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 Nasıldı Allah nasip ederse Başka bir günde yapacağımız Namazın Resulü Hesed ve Vesselam'in Kılma şeklini Burada kardeşlerimle paylaşmak istiyorum Ben burada sözümü Noktalıyorum Ve hâzihi ve allâhu a'lem ve sallallahu ala Nebine Muhammedin ve ala Ali Muhammed Sübhâneke Allahümme Bi hamdik eşhedü en la ilahe illa ent Estagfiruka ve etûbu ileyk